Bismillahirrahmanirrahim Cenaze ile ilgili vacipler ve görevler Cenaze ölü demektir. Ölmek üzere bulunan kimseye muhtazar denir. Muhtazarın yanında tevhid ve şahadet kelimelerini okumaya ve ölünün kabri başında yapılacak konuşmaya telkin denir. Ölünün yıkanmasına gasli meyit, ölünün yıkanmasından sonra kabre gömülmesine kadar yapılması gereken şeylere ve bunlara temin etmeye de techiz adı verilir. Ölüyü bilinen bezlere sarmaya da tekfin denilmektedir. Ölen bir Müslümanı yıkamak, kefenlemek ve üzerine namaz kılıp bir kabre gömmek Müslümanlar için bir farz-ı kifayedir. İnsanlar bu farzı yapmadıkları zaman bundan hepsi Allah katında sorumlu olurlar. Bu görevleri yapmaya imkanları yoksa sorumlu olmazlar. İslam, ölülerini hayrıyla anmak, onların güzel hallerini söylemek ve kötülüklerini söylemekten kaçınmak Müslümanlar için bir görevdir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Ölüleriniz, ölülerinizin güzel hallerini yad ediniz. Kötülüklerini söylemekten çekininiz. Öyle ki bir İslam ölüsünde görülüp iyi haline delalet eden güzel koku veya yüzünün nurlanması gibi şeyleri söylemek müstehaptır. Fakat fena koku ve yüzünün kararması gibi şeyleri söylemek haramdır. Gıybetten sayılır. Ancak ölü, açıkta haram işleyen bidat sahibi olarak tanınmış, ve bu hal üzere ölmüşse fena halleri söylenebilir. Başkalarına ibret olmak için söylenmesi caiz olabilir. Ölmek üzere olan kimseyi yani muhtazarı bir güçlük yoksa kıbleye doğru sağ yan üzerine çevirmek müstahattır. Ayakları kıbleye doğru olarak ve başı biraz yükseltilerek arkası üstüne de yatırılabilir. Adet haline gelen de budur. Bu halde başı biraz yukarı kaldırılır ki yüzü kıbleye yönelmiş olsun. Ölüm haline giren kimseye kelimeyi tevhid telkin edilir. Bu bir sünnettir. Şöyle ki, daha ruhu boğazına çıkmadan yanında tevhid ve şahadet kelimeleri okunur. Fakat sen de söyle diye ona zorlanmaz. Hasta da bu kelimeyi bir defa okuyup başka bir şey söylemezse artık telkine son verilir. Böylece son sözü tevhid kelimesi olur. Bu telkini hastanın hoşlanmadığı bir kimse yapmamalıdır. Bu telkin içine tevbeyi de alacak şekilde şöyle yapılabilir. اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَز۪يمِ اَلَّذ۪ي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمَ وَا اَتُوبُ Yani şanı yüce olan Allah'tan ettiler ve ona tevbe ederim ki ondan başka hak mabut yoktur. O haydır, kayyumdur. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Her kimin son sözü La ilahe illallah olursa cennete girer. Muhtazarın yanında Yasin ve rahat surelerini okumak müstehaptır. Muhtazar ölünce gözleri yumdurulur, çenesi kapatılarak bir bez ile iyice çekilip tepesine bağlanır. Bunları yapan kimse şöylece dua etmelidir. Bismillahi ve ala milleti Resulullah, Resulullah Allahümme yessir aleyhi emrehu ve sehhil aleyhi ma ba'dehu ve esidhu idhü ve c'al ma hareca. İleyhi hayren mimma Yani Yüce Allah'ın ismini zikir ile ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzere ölmüş olsun. Ey Allah'ım bunun işini kolay et. Kendisine ilerisini kolaylaştır. Onu cemalinle mutlu kıl. Gitmekte olduğu alemi ona içinden çıktığı alemden daha hayırlı yap. Ölünün üzerinden elbisesi çıkarılır. Yıkanması için hazırlanan bir yer üzerine konulur. Ve üstüne örtü çekilir. Şişmesine engel olmak için karnı üstüne bıçak gibi bir demir parçası konulur. Elleri yanlarına uzatılır. Kolları göğsünün üzerine konulmaz. Yanında cünüp, haiz ve nifas hallerinde olanlar bulunmaz. Ölünün yanında güzel kokulu bir şey bulundurulur. Yıkanmadıkça yanında Kur'an okunmaz, okunması mekruhtur. Bu durumda başka bir odada Kur'an okunabilir. Ölünün bulunduğu yer geniş olup üzerinde de tam bir örtü bulunduğu takdirde Kendisine yakın oturulmaksızın gizlice Kur'an-ı Kerim okunması da kerahet olmayabilir. Ölünün komşularına ve yakınlarına vefat haberi verilir. Bunlar da ölüye karşı son görevlerini yapmaya koşarak sevap kazanırlar. Cenazelerin yıkanması Cenazelerin bir an önce yıkanması, kefenlenip hazırlanması ve kabirlerine konulması müstahaptır. Bunun için önce cenaze teneşir denilen tahtadan bir sedir üzerine ayakları kıbleye doğru olarak arka üzeri yatırılır. Teneşirin çevresi güzel kokulu bir şeyle üç, beş veya yedi defa tütsülenir. Göbeğinden dizleri altına kadar olan avret yerleri örtüyle örtülüp elbiseleri tamamen çıkarılır. Cenaze yıkayan erkek veya kadın yıkayıcı farz olan yıkama görevini yerine getirmeye niyet etmeli ve besmele ile başlamalıdır. Yıkama bitinceye kadar da gufraneke ya Rahman yani ey Rahman olan Rabbim senin mağfiretini dilerim demelidir. Hikayıcı eline bir bez alarak örtünün altından önünün avret yerlerini temizler. Sonra abdest aldırmaya başlayarak önce cenazenin yüzünü yıkar. Ağzına ve burnuna su vermez. Yalnız kulaklarının içini ve dışlarını, burun deliklerini ve göbek çukurunu parmakla veya parmağına sardığı bezle mümkün olduğu kadar siler. Ondan sonra elleriyle kollarını yıkar. Sahih olan görüşe göre başını da mesh edip ayaklarını da geciktirmeksizin hemen yıkar. Böylece abdest verilmiş olur. Namazın ne olduğunu henüz anlamayacak bir yaşta olan çocuk ölünce buna böyle bir abdest verilmez. Cenazenin abdest işi tamamlanınca üzerine ılık ve tatlı su dökülür. Saç ve sakalı taranmaksızın varsa hakmi denilen güzel kokulu bir ot ile yoksa sabun ile yıkanır. Sonra sol tarafına çevrilerek önce sağ tarafı bir defa yıkanır. Böylece sağ ve sol yanları üçer defa yıkanır. Daha fazla yıkanabilirse israf olmamalıdır. Bundan sonra cenaze hafifçe kaldırılır. Bu kaldırırsa cenaze yıkayıcının göğsüne veya eline ve dizine dayandırılır. Sonra karnı hafifçe oğulur. Bir şey çıkarsa su ile yıkanıp giderilir. Yeniden abdest ve vücudun tamamını yıkamaya gerek yoktur. Fakat şişip dağılmak üzere bulunan bir ölünün üzerine yalnız su dökülerek yetinilir. Ona abdest vermek ve üç defa yıkamak gerekmez. Ölünün saçları ve tırnakları kesilmez. Sünnet olmamışsa sünnet edilmez. Cenaze yıkanırken pamuk kullanılmaz. Yıkandıktan sonra havlu ve benzeri bir şeyle kurulanır. Ondan sonra kefen gömleği giydirilir ve geri kalan kefenleri yayılır. Başına ve sakalına hanut denilen kafur veya benzeri güzel kokulu bir şey konulur. Secde yerleri olan alın, burun ve eller ile dizler ve ayaklara da kafur konulur. Ölünün yıkanacağı yer kapalı olup yıkayıcı ve yardımcılarından başkası onu görmemelidir. Bir ölüyü ona en yakın olan kimse veya takva sahibi güvenilir bir kimse yıkamalıdır. Bu yıkamak parasız olmalıdır. Çünkü bu bir din görevidir. Öyle ki yıkayıcı olarak bir kimseden başkası bulunmasa bunun yıkama ücreti alması caiz olmaz. Fakat başka yıkayabilenler varsa o zaman ücret alınabilir. Erkek olan ölüyü erkek kadın olan ölüyü de kadın yıkar. Bu yıkayıcılar taharet üzere bulunmalıdır. Bunların cünüp, haiz ve nifas halinde olmaları ve yıkayıcının gayrimüslim olması mekruhtur. Ancak Müslüman bir erkek hakkında gayrimüslimden başka bir erkek ve Müslüman bir kadın hakkında da gayrimüslim bir kadından başka bir kadın bulunmadığı zaman bunlar yıkayabilirler. Bir kadın vefat eden kocasını yıkayabilir. Çünkü kadın iddet bekleyecektir. Bu iddet çıkmadıkça evlilik devam halinde sayılır. Fakat bir erkek ölmüş olan bulunan zevcesini yıkayamaz. Çünkü erkeğe iddet gerekmez. Karısı ölünce aralarındaki evlilik bağı kalkmış olur. Ancak onu yıkayacak bir kadın bulunmazsa koca zevcesine teyemmüm verir. Üç imama göre kocanın da zevcesini yıkaması caizdir. Erkekler arasında ölmüş olan bir kadına mahremi varsa bu mahremi ona eliyle teyemmüm ettirir. Mahremi yoksa yabancı bir erkek eline bir bez alarak ve gözlerini kapayarak teyemmüm ettirir. Su bulunmadığı zaman yine teyemmüm ile yetinilir. Bir cenaze ile teyemmüm yapılıp namaz kılındıktan sonra su bulunacak olsa yeniden yıkanır. Namazı tekrar kılınıp kılınmayacağı hakkında İmam Ebu Yusuf'un iki görüşü vardır. Henüz bülü uçağına yaklaşmamış yani müstehat olmayan bir kız çocuğunu erkek yıkayabildiği gibi henüz mürahik yani bülü uçağına ermemiş bulunan bir erkek çocuğunu da bir kadın yıkayabilir. Cinsel organı kesilmiş veya yumurtaları çıkarılmış erkek ile Organı tam erkekler arasında fark yoktur, bu gibileri de erkekler yıkar. Suda boğulmuş olan bir Müslüman, yıkamak niyetiyle üç defa suda hareket ettirilerek yıkanır. Yalnız su içinde kalmış olması, hayattaki Müslümanları cenazeyi yıkama farzını yerine getirmekten kurtarmaz. Bir Müslümanın akrabası veya zevcesi olan bir gayrimüslim öldüğü zaman onun dindaşlarına verilir. Eğer bunlara verilmezse sünnet üzere olmaksızın yıkanır ve sarılarak gömülür. Yukarıda açıklandığı üzere müminlere yapılan işlem buna yapılmaz. Ölen bir Müslümanın gayrimüslimden başka akrabasından bir velisi bulunmasa, cenazesi gayrimüslimlere verilmez. Çünkü bunun teçhiz ve tekfiğini ile ilgili bütün görevler Müslümanlar üzerine bir farz-ı kifayedir. Ölü olarak düşen bir çocuk, bir bez parçasına sarılarak gömülür, yıkanması gerekmez. Erkek mi kadın mı olduğu anlaşılmayan bu bakımdan kendisine, Hünsai müşkil denilen kimse ölünce teyemmüm ettirilir, yıkanmaz. Kefenlenme hususunda kadın sayılır. Ölmüş olan bir Müslümanın başı ile beraber vücudunun çoğu bulunuyorsa yıkanır, kefenlenir ve namazı kılınır. Fakat başsız olarak yalnız vücudun yarısı bulunsa veya gövdesinin çoğu kaybolmuş olsa yıkanmaz. Kefenlenmez ve üzerine namaz kılınmaz. Bir beze sarılarak gömülür. Kefene sarıldıktan sonra ölüden çıkacak bir sıvı veya benzeri şeyler, Artık yıkanmaz. Cenazelerin kefenlenmesi. Ölen erkek veya kadın her Müslümanı bedenini örtecek şekilde bir giysiyle kefenleme farzdır. Bu farz görevini yapmayan Müslümanlar günahkar olurlar. Ölünün kefenlenmesi üç şekilde olur. Birincisi, sünnet üzere olan kefenlemedir ki erkekler için kamis, izar ve lifafeden ibaret olmak üzere üç kattır. Kadınlar için ise bu üç parça ile beraber bir başörtüsü, ile bir göğüs örtüsünden ibaret beş kattır. İkincisi ise kefeni kifayettir ki erkekler için izar ve lifafe olur. Kadınlar için de bunlarla beraber bir başörtüsü olur. Üçüncüsü kefeni zarurettir ki hem erkekler için hem de kadınlar için yalnız bir kattır. Bu durumda ölü bulunabilen bir parça elbiseye sarlır fakat bir zaruret bulunmadıkça böyle bir kat kefenle yetinilmez. Kamis bir gömlek yerindedir. Boyun kısmından ayaklara kadar uzun olur, yem ve yakası bulunmaz, etrafı da oyulmaz. İzar ise bir don veya bir eteklik yerindedir ki baştan ayağa kadar uzun bulunur. Lifafe ise bir sargı yerinde olup baştan ayağa kadar uzun bulunmakla beraber baş ve ayak tarafları düğümlenir. Böylece izar'dan daha uzun bulunmuş olur. Kefenin beyaz renkte pamuk bezinden olması daha faziletlidir. Gelenek olarak da beyaz kazan yapılmaktadır. Kefenin yenisi ve yıkanmışı birdir. Kadınlar için ipekten kefen ve zaferan ile hüsfur denilen boyalarla boyanmış bezlerden de kefen yapılabilir. Kefenler mümkün olduğu kadar güzel ve ölünün varlığına uygun olmalıdır. Erkeklerin kefenleri cuma ve bayram günlerinde kadınların kefenlerde babalarını ziyaret edecekleri günlerde giydikleri elbiselere kıymet bakımından uygun bulunmalıdır. Bu bir ölçüdür. Sünnet miktarı olan kefenden daha fazlasını seçmek mekruhtur. Hele varisler arasında muhtaçlar veya çocuklar bulunursa hiç benimsenemez. Kefenler daha ölülere sarılmadan önce tek bir adet olarak birkaç defa güzel kokulu şeylerle tütsülenir. Önce lifafe tabut içine veya hasır ve kilim gibi bir şey üzerine serilir. Onun üzerine de izar yayılır. Sonra da ölü kamis yani kefen gömleği içinde olarak izarın üstüne konur. Bu durumda ölü erkek ise... İzar önce soluna sonra da sağına getirilerek sarılır. Ondan sonra lifafe de aynı şekilde sarılır. Açılmasından korkulursa kefen bir kuşak ile de bağlanır. Ölü kadın olunca saçları ikiye ayrılarak kefen gömleği üzerinden göğüsü üzerine konur. Bunun üzerine yüzünü de örtecek şekilde başörtüsü konur. Sonra üzerine izar sarılır. İzarın üzerinden de göğüs örtüsü bağlanır. Daha sonra lifafe sarılır. Göğüs örtüsü lifafeden sonra da bağlanabilir. Kefen konusunda blue çağına yaklaşmış erkek çocuklarla kız çocuklar blue çağına ermiş büyükler hükmündedir. Henüz blue çağına yaklaşmamış çocukların kefenleri yalnız izar ve lifafedir. Yahut bir kat olarak yapılır, üç kat yapılması daha iyidir. Her şahsın kefeni kendi malından karşılanır. Kefen harcamaları borçtan yapılan vasiyette mi varis hakkından öncedir. Ancak borç karşılığı olarak bırakılan rehin maldan kefene harcama yapılmaz. Rehin alan, rehin alanın hakkı daha öne gelir. Geriye mal bırakmamış olan bir ölünün kefen masrafı hayattayken nafakasını vermekle yükümlü bulunduğu kimselere aittir. Böyle bir kimsesi bulunmazsa hazine tarafından karşılanır. Bu da mümkün olmazsa Müslümanlar tarafından kefen ihtiyacı karşılanır. Kadınların kefenleri zengin olsalar dahi kocalarına aittir. Fetva buna göredir. İmam Muhammed'e göre yalnız mal bırakmayan kadınların teçhiz ve tekfin masrafları nafakalarını vermekle yükümlü olan kimselere aittir. Eğer kadınların malları varsa masraflar o maldan karşılanır. İmam Şafii'ye göre de bu böyledir. Bir ölünün teçhiz ve tekfinini varislerinden biri yerine getirse bu masrafları terekesinden alabilir. Fakat varis olmayan yabancı bir kimse Ölünün akrabasından olsa bile varislerin izni almaksızın bu harcamaları yapsa yaptığı masrafı terekesinden alamaz. İsterse yapacağı masrafı ölünün geriye bıraktığı maldan terekesinden yani alacağına dair şahit tutsun ister tutmasın hüküm aynıdır. Bir ölünün mezarı açılıp kefeni çalınmış olursa bakılır. Eğer cenaze bozulmamışsa yani kokup çürümemişse yeniden kefene sarılır. Bu kefen terekesi henüz bölünmemiş ise bu maldan karşılanır. Terekesi bölünmüş ise varisleri tarafından temin edilir. Cenaze namazları Yıkanıp hazırlanan Müslüman bir ölü, ön tarafa konarak onun namazı kılınmak üzere Müslümanların abdest almaları ve kıbleye yönelmiş bulunmaları farz-ı kifayedir. Cenaze namazının şartı niyettir. Bu niyetle ölünün kadın veya erkek, kız çocuk veya oğlan olduğu tayin edilir. İmam olan zat, Allahü Teala'nın rızası için hazır olan cenaze namazını kılmaya, ve o cenaze için dua etmeye niyet ederek namaza başlar. İmamete niyet etmesi gerekmez. İster cemaat arasında kadın bulunsun, ister bulunmasın. Cemaatten her biri de Allah rızası için o cenaze namazını kılmaya ve onun için duaya ve imama uymaya niyet eder. Ölü erkek ise şu erkek için, kadın ise şu kadın için diye duaya niyet edilir. Çocuklar için de bu şekilde niyet edilir. Cemaatten biri ölünün erkek mi, kadın mı, Büyük mü küçük mü olduğunu bilmediği zaman üzerine imamın namaz kılacağı ölüye imamla beraber namaz kılmaya ve dua etmeye diye niyet eder. Cenaze namazının rükunları kıyam ile tekbirdir. Sünnetleri de hamd ve sena etmek, salat ve selam getirmek hem ölüye hem de diğer Müslümanları dua etmekten ibarettir. Duanın rükun olduğunu söyleyenler de vardır. Namaz şöyle kılınır. Cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır, niyet edilir. İmam olan zat ellerini namazda olduğu gibi bağlar. Cemaatte gizlice tekbir alarak ellerini bağlarlar. Bu tekbir bir bakıma bir rükundur. Bir bakıma da bir şarttır. Bu tekbirin arkasından hem imam hem de cemaat Sübhaneke'yi okurlar. Buna Ve Celle Sena Üke'yi de eklerler. Sonunda ellerini kaldırmaksızın Allahu Ekber diye imam aşikare tekbir alır. Cemaat de ellerini kaldırmaksızın gizlice tekbir alır. Bundan sonra hepsi gizlice Allahümme salli ve Allahümme barik dualarını okurlar. Tekrar aynı şekilde Allahu Ekber diye tekbir alınır. Bu defa da ölüye ve diğer müminlere gizlice dua edilir. Bu duadan sonra Allahu Ekber denilip tekbir alınır. Ve arkasından önce sağ tarafa sonra da sol tarafa imam yüksek sesle cemaatte gizlice selam verirler. Böylece namaz tamamlanmış olur. Bu vacip olan selam ile ölüye Cemaate ve imama selam verilmesine niyet edilir. Bazılarına göre bu selam da ölüye niyet edilmez. Cenaze namazında Fatiha suresinin okunması şafiilerce bir rukündür. İlk tekbirden sonra okunması daha faziletlidir. Hanbelilerce de bu bir rukündür. Birinci tekbirden sonra okunması vaciptir. Malikilere göre okunması tenzih yolu ile mekruhtur. Erkek cenaze namazında şöyle dua edilmesi naklonulmuştur. Allahümme agfir li hayyina ve meyitina ve şahidina ve gâibina ve zekarina ve unsana ve sâgirina ve kebîrina Allahümme men ahyeytehu minna fa ahyeyhi alal islam ve men teveffeytehu minna fe teveffeyhi alel iman ve husse hazel meyite bir revhi hati ve mafirati var ıvan Allahım ve imkane muhsinen Fait fi İhsani ve imkane müşi en fete cebe ve la hal emne vebüşra ve Kermet ve zülfa ya Ahmet yamerrahhim manası anlam. Allah'ım birilerimizi ölülerimizi, mevcut olanlarımızı Gaib olanlarımızı, erkeğimizi, dişimizi, çocuklarımızı ve büyüklerimizi mağfiret buyur. Allah'ım bizden yaşattıklarını İslam üzere yaşat, bizden öldürdüklerini de iman üzere öldür. Özellikle bu ölüyü kolaylığa, rahata, mağfirete ve rızana erdir. Allah'ım eğer bu ölü Muhsin ise yani iyilik etmiş kimselerden ise ihsanını artır. Eğer günahkar ise onu bağışla, ona güven ve <gülüyor> sevinç ve iyilik ver. O'nu rahmetine yakın kıl ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Ölü erkek çocuk ve azdı mecnun ise yukarıdaki duada geçen ve men teveffeytehu minna fe teveffihi alel iman cümlesinden sonra şöyle dua edilir. Allahum mej'alhu lena feraten. Allahum mej'alhu lena ecren ve zuhran. Allahum mej'alhu lena şafian müşeffan. Yani Allah'ım onu bize önden gönderilmiş bir sevap sebebi kıl ki onu bize bir hazırlık yap. Onu bizlere bir şefaatçi ve şefaati kabul edilmiş yap. Ölü erkek değil ise duadaki zamirler dişi zamirler olarak şöyle değiştirilir. Cenaze namazında öteden beri nakledilen duaları bilmeyenler kolaylarında baş, gelen başka uygun duaları okuyabilir. Onlar arasında Rabbena atina dünya haseneten ayetini okusalar kâfi gelir. Şöyle dua edebilirler. Allahümme afirli velil meyyiti velilsairil mü'minine vel mü'minat. Anlamı, Ey Allah'ım beni ve bu ölüyü ve diğer erkek ve kadın müminleri bağışla. Cenaze namazının asıl hükmü olan tekbirler anlatıldığı gibi üçtür. İlk tekbirle beraber hepsi dört tekbir etmiş olur. İmam bir beşinci tekbir daha alacak olsa cemaat buna uymaz. Cenaze namazında cemaatin bulunması şart değildir. Yalnız bir erkeğin veya yalnız bir kadının cenaze namazını kılmasıyla da bu farz yerine getirilmiş olur. Cenaze namazı cemaatle kılındığı zaman imam olmaya en çok hak sahibi bulunan, en geniş yetkiye sahip idarecilerdir. Bunlardan sonra cuma namazını kıldıran imam gelir. Sonra iyi bir hal sahibi bulunan mahalle, veya kabile imamıdır. Daha sonra da ölünün veraset sırasına göre velisi bulunanlardır. Bir veli namaz kılma sırası kendisine gelmişse başkalarına namaz kıldırma iznini verebilir. Derecesi önde olmayanlardan başkası velinin izni olmadıkça namaz kıldıramaz. Eğer kıldıracak olsa veli de yeniden namaz kılar ve başka bir cemaate de kıldırabilir. Fakat başkası yeniden kıldıramaz ve derecelere işte olan velilerden biri kıldırınca veya kıldırmasına izin verince diğerlerinin artık kıldırmaya yetkileri kalmaz. Çünkü velayet hakkı her birine tam ve işte olarak ayrı ayrı sabit olmuştur. Ölen bir kadının velisi bulunmazsa namazı kıldırmaya kocası sonra komşulara hak sahibidirler. İmam-ı Azam'dan bir rivayete ve Ebu Yusuf'un görüşüne göre ölünün namazını kıldırmak görevinde Velisi herkesten önce gelir. İmam Şafii'nin görüşü de İmam Ebu Yusuf'un görüşü gibidir. Bir ölünün namazını yalnız kadınlar kılacak olsalar bu caiz olur ve farz yerine gelmiş olur. Kadınların cemaat halinde cenaze namazı kılmaları da caizdir. Fakat teker teker kılmaları müstehaptır. Birkaç cenaze bir araya gelse bunların ayrı ayrı namazlarını kılmak daha iyidir. Hangisi önce getirilmişse onun namazı önce kılınır. Hep beraber getirilmişlerse en faziletlisi öne alınır. Bununla beraber hepsine bir namazda yetişir. Böyle topluca namazları kılınca imamın önünde erkek ölü bulundurulur. Diğer ölüler de saf halinde veya birbiri hizasında göğüsleri imama karşı olarak sıraya konurlar. Şöyle ki, imama karşı önce erkekler sonra erkek çocuklar sonra kadınlar ve daha sonra da kız çocukları konur. İmam, Ölünün göğsü hizasında durur, cemaat da hiç olmazsa üç saf bağlar. Cenaze namazında safların en faziletlisi en arkada olanıdır. Cenaze musallaya, namaz için yani hazırlanan yere, baş tarafı imamın soluna gelecek şekilde konulmuş olursa, namaz caiz ise de günah işlenmiş olur. Cenaze namazına başlandıktan sonra, cemaate katılan kimse hemen tekbir alır, noksan kalan tekbirlerini de dua okumaksızın birbiri peşinden alır. Böylece cenaze musalladan kaldırılmadan tekbirlerini tamamlayıp selam verir. Yine imamın dördüncü tekbirinden sonra cemaate katılan bir kimse hemen tekbir alarak imama uyar. İmamın selamından sonra da üç tekbiri kaza eder. Fetva bu şekildedir. Diğer bir görüşe göre imamın alacağı tekbir beklenir. İmam tekbiri almadıkça cemaate katılmak olmaz. Şiddetli yağmur gibi bir özür bulunmadıkça Cenazeyi cami içine alarak namazını orada kılmak tenzihen mekruhtur. Cenaze mescidin ön tarafına konularak imam ile cemaatin bir kısmı cenaze ile beraber bir kısmı da mescid içinde durur. Saflar da bitişik olursa kılınacak namaz mekruh olmaz. Birçok büyük camilerde de adet bu şekildedir. Bundan mescide haram müstesnadır. Onun içinde her türlü namaz kılınır. Cenaze namazını kabristanda kılmakta uygun görünmemektedir. Cenaze namazında kadınlar erkeklerin arkasında saf bağlar. Çünkü kadınlar için safların en hayırlısı en geride bulunan saftır. Bununla beraber bir kadın erken yanında durarak cenaze namazını kılsalar namazları bozulmaz. Çünkü bu namaz mutlak yani rükü ve secdeli bir namaz değildir. Kıble yönü araştırılıp ona göre namaz kılındıktan sonra hataya düşüldüğü anlaşılırsa namaz iade edilir. Fakat cemaatin abdestiz bulunduğu anlaşılırsa Namaz iade edilmez. Çünkü imamın namazı sahih olunca bununla cenaze namazının farziyeti yerine gelmiş olur. Güneşin doğması, batması ve zeval yaklaşması vakitlerinde cenaze namazı kılmak mekruhtur. Bununla beraber bu vakitlerde kılsalar iade gerekmez. Bu vakitlerde cenazeyi gömmek mekruh değildir. Huzurda bulunmayan yani gaip bir ölü üzerine namaz kılmak caiz değildir. Çünkü kıble yönünden sapma hali olur. Doğu tarafında bir ölü olsa namazda kıbleye doğru durulunca ölü arkada veya solda kalır. Ölüye doğru dönülünce de kıbleden sapılmış olur. Malikilere göre de ölünün huzurda bulunması şarttır. Fakat şafilere göre gayip üzerine de namaz kılınabilir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'nin cenaze namazını bu şekilde kılmıştır. Buna cevap olarak deniliyor ki bu Peygamber Efendimiz'e mahsus bir iştir. Onun için bazı özel hallerin bulunması mümkün olan şeylerdir. Hanbelilere göre de aradan bir aydan fazla geçmemiş olunca gaip üzerine cenaze namazı kılınabilir. Namazı kılınmayarak gömülen üzerine toprak atılmış bulunan bir cenazenin henüz dağılmamış olduğuna kuvvetli bir kanaat varsa ölümün hakkını ödemek için kabri üzerine namazı kılınır. Yıkanmadan gömülmüş olsa da yine böyle yapılır. Fakat çürüyüp dağıldığına dair kuvvetli bir zam varsa artık namazı kılınmaz. Çürüyüp çürümemek üzerinde kuvvetli olan görüş esas alır. Cenaze namazının farziyeti icma ile sabittir. Bu icmanın delili de ve salli aleyhim yani Müslüman cenazeler üzerine namaz kıl ayeti kelimesi ile Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamasıdır. Maliki fıkıh alimlerinden Ali Yül Adevi diyor ki Cenaze namazının Mekke'de mi yoksa Medine'de mi meşru kılındığı üzerinde bazı fıkıh alimlerin tereddüdü vardır. Bazı hadis şeriflerin zahirine bakılırsa Medine-i Münevvere'de meşru kılındığı anlaşılmaktadır. Rasul-i Ekrem'in Medine-i Münevvere'de Bera i̇bn Mavrur'un kabrini ziyaret ederek üzerine ilk cenaze namazını kılmış olduğu rivayet edilmektedir. Diri olarak doğduğu bilinen veya bedeninin çoğu diri olarak çıkan bir çocuk yıkanıp namazı kılınır. Böyle olmayınca yalnız yıkanır üzerine namaz kılınmaz. Bir ölü yıkanmadan veya unutularak yalnız bir organı yıkanmadan kefene sarılacak olsa kefen açılır ve yıkanması tamamlanır. Üzerine namaz kılınmış idiyse ise namaz iade edilir. Kabre konulup da üzerine henüz toprak atılmamış olduğu takdirde de hüküm böyledir. Fakat toprak atılmış bulunursa artık kabirden çıkarılması haramdır. Yıkanma işi üzerinden düşer, yalnız kabre üzerine tekrar namazı kılınır. Benimsenen görüş budur. Kefensiz olarak kabre konulduğu zaman da artık kabre açılmaz. İntihar eden üzerine namaz kılınır. İmam Ebu Yusuf'a göre intihar hata ile veya şiddetli işte bir ağırdan dolayı olmadıkça intihar eden namazı kılınmaz. Anasını veya babasını haksız olarak kasten öldüren kimsenin namazı kılınmaz. Savaş halinde öldürülen eşkıya ve yol kesiciler yıkanmaz ve üzerlerine namaz kılınmaz. Fakat ortadan kaldırdıktan sonra öldürdükleri takdirde yıkanır ve üzerlerine namaz kılınır. Rejim yani taş ile veya kısa yolu ile öldürülenlerin de cenazeleri yıkanır ve üzerlerine namaz kılınır. İrtidat ettiğinden yani İslam'dan çıktığından dolayı öldürülen bir kimsenin cenaze namazı kılınmayacağı gibi cesediler ne İslam mezarlığına ne de döndüğü millet mezarlığına gömülür. Boş bir arazide kazılacak bir çukura gömülür. Bir Müslümanın nikahında bulunan ehli kitaptan bir kadın gebe olduğu halde ölse namazı kılınmaz. Bunda icma vardır. Kabrine gelince onun için ayrıca bir mezar yapmak ihtiyattır. Bir görüşe göre de çocuğa uyularak İslam mezarlığına gömülür. Diğer bir görüşe göre de çocuk henüz ondan bir cüz bulunduğu için ana çocuğa bağlı olmadığından kendi milletine ait bir mezarlığa gömülür. Müslümanlarla Müslüman olmayanların cenazeleri birbirine karışık bir halde bulunsa bakılır. Eğer Müslümanlara mahsus bir işaret ve belirti varsa ona göre işlem yapılır. Bir alamet bulunmadığı takdirde hepsi yıkanır ve Müslümanların niyet edilerek hepsinin üzerine namaz kılır. Fakat gayrimüslimler çok bulunursa yalnız yıkanırlar Hiçbirinin üzerine namaz kılınmaz. Çünkü çoğunlukta tüm hükmü vardır. Sayılar eşit olduğu zaman bir görüşe göre üzerlerine namaz kılınır. Diğer bir görüşe göre kılınmaz. Gömülmeleri işine gelince bu da ihtilaflıdır. Bir rivayete göre bunlar ayrı bir mezarlığa gömülürler. Kabirleri yükseltilemez, düz yapılır.